Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Sufyan radiyallahu a. Bedir gazvesinde öldürülen oğlu Hanzala'dan dolayı Ebu Hanzala künyesiyle de anılan Ebu Sufyan, hicretten 57 yıl önce Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Allah Resulü'nün hanımı, Meymune annemizin halası olan Safiye bint Hazın el Hilaliye ile Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden Harp bin Ümeyye'nin çocuğu olan Ebu Sufyan'ın çocukluğu Mekke'de refah içinde geçti. Aynı zamanda Allah Resulü'nün amcası Abbas radiyallahu an onun en samimi çocukluk arkadaşıydı. Ebu Sufyan babası gibi ticaretle meşgul oldu. Okuma yazma bilen çok az sayıdaki Mekkeli'den biriydi. Kısa sürede kendini kabul ettirerek görüşüne başvurulan, sözüne güvenilen kabilesinin ticaret işlerini yöneten bir Kureyş büyüğü durumuna geldi. Resulullah'ın peygamberliğini ilan etmesinden sonra, Kureyş ileri gelenleri gibi o da İslam'a cephe aldı. Onun bu tavrında Ümeyye ailesiyle Allah Resulü'nün mensup olduğu Beni Haşim arasında öteden beri devam ede gelen rekabet ve düşmanlığın önemli rolü vardı. İslamiyet'in Mekke'de hızla yayılması ve Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in Müslüman olmaları Kureyş kabilesini endişeye sevk edince yeğenini davasından vazgeçirmek üzere Ebu Talib'e gönderilen heyetlerde ve Darun Nedved'e toplanıp Allah Resulü'nün öldürülmesine karar veren müşrikler arasında Ebu Sufyan'da vardı. Fakat hicret öncesinde Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara fiili olarak eziyet edenler arasında bulunmadı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik yıllarında onun Mekke'de sahip olduğu siyasi nüfus etkili bir görevde veya makamda bulunmasından değil, Ümeyye'nin zenginlik ve nüfuzla kendi şahsi kabiliyetinden kaynaklanıyordu. Hicretten iki yıl sonra Ebu Sufyan'ın başkanlığında Suriye'den gelmekte olan bir ticaret kervanı Allah Resulü'nün emriyle Müslümanlar tarafından ele geçirilmek istendi. Bunu haber alan Ebu Sufyan, Kervanın yolunu değiştirerek Müslümanların takibinden kurtuldu ve Mekke'ye ulaştı. Fakat bu olay, Kureyş'in lideri Ebu Cehil'in tahrikleriyle Bedir Savaşı'na sebep oldu. Ebu Cehil'in bu savaşta öldürülmesi üzerine Ebu Sufyan, Mekke müşriklerinin reisi oldu. Kureyş, Bedir mağlubiyetinin intikamını bir an önce alma görevini ona verdi ve bu savaşa sebep olan Suriye kervanındaki malları, Müslümanlara karşı yapılacak savaşın masraflarına tahsis etti. Bedir'in intikamını almadıkça yıkanmayacağına yemin eden Ebu Sufyan, hicretin 3. yılı Şevval ayı ortalarında ceryan eden Uhud Savaşı'na müşrik ordusunun kumandana olarak katıldı. Karısı Hint bint Utbe de diğer Kureyş kadınlarıyla birlikte def çalarak orduyu savaşa teşvik ediyordu. Bu savaşta müşrikler, parlak bir zafer elde edememekle beraber Allah Resulü'nün amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın vahşi tarafından şehit edilmesi sebebiyle bir ölçüde intikam duygularını tatmin etmiş oluyorlardı. Ebu Sufyan Hendek Savaşı'nda da Kureyş'in kumandanlığını yaptı. Onun bu liderlik görevinin Mekke'nin fethine kadar sürdüğü Müslümanlara karşı yapılan hareketlerde en üst seviyede rol aldığı görülmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bizans İmparatoru Heraklius'u İslam'a davet etmek üzere Dıhye bin Halife el-Kelbi'yi Suriye'ye gönderdiği günlerde Ebu Sufyan'da 30 kişilik bir ticaret kafilesiyle birlikte Suriye'ye gitmişti. Heraklius, Kudüs'te Resulullah'ın mektubunu alınca onun kavmine mensup biriyle görüşmek istediğini söyledi. O sırada Gazze'de bulunan Ebu Sufyan ve Kafiledeki arkadaşları imparatorun isteği üzerine Kudüs'e getirildiler. Soyunun Resul-i Ekrem'e yakınlığı sebebiyle Ebu Sufyan'la görüşmeyi tercih eden Heraklius ona Allah Resulü'nün soyu, ahlakı, Müslümanlığı kabul edenlerin sosyal durumu, sayılarının çoğalıp çoğalmadığı, Müslüman olduktan sonra dinden dönenlerin bulunup bulunmadığına dair ayrıca neleri emrettiği, onunla yaptıkları savaşlarda kimin galip geldiği hususlarında çeşitli sorular sordu. Ebu Sufyan, Heraklius'a gerçek dışı bilgiler vermeyi arzu ettiği halde yalan söylediğinin duyulmasından korktuğu için doğru cevaplar vermek zorunda kalmıştı. Mekkelilerin Beni Bekre yardım ederek Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozmaları üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müttefiki Huza kabilesine yardım vaat etti. Bu durum Kureyşlileri telaşa düşürdü. Reisleri Ebu Sufyan'ı Medine'ye göndererek anlaşmayı yenilemek istediler. Fakat Ebu Sufyan, Medine'de Allah Resulü'nün hanımı olan kızı Ümmü Habib'e dahil hiç kimseden ilgi görmedi. Bu durum onun Kureyşliler nezindeki itibarının sarsılmasına yol açtı. Mekke'yi fethetmek üzere harekete geçen İslam ordusu, Mekke yakınında Cuhfe'de karargah kurunca Ebu Sufyan, Çocukluk arkadaşı Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın ısrarlarıyla Allah Resulü'nün huzuruna çıktı ve İslamiyet'i kabul etmek zorunda kaldı. Hazreti Peygamber de fetih günü Mekke'de Ebu Sufyan'ın evine sığınanlara eman verdi ve bunu bildirerek onu taltif etti. Ebu Sufyan'ın bunu Mekkelilere bizzat duyurması herkesten önce karısı Hind'in sert tepkisine yol açtı. Ebu Sufyan'ın Müslüman olduktan sonra katıldığı Huneyn gazvesinin ilk safhasında Müslüman öncü birliklerinin yenilmesine sevinmesi, İslamiyet'i henüz gönülden kabul etmediğini göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta elde edilen ganimeti paylaştırırken, müellefe-i kulüptan olan Ebu Sufyan'a yüz deve ile kırk okuye gümüş verdi. Oğulları Yezid ve Muaviye'ye de bu gruptan kabul edilerek, kendilerine yüzler deve verildi. Bir şehir devletinin başkanlığından normal bir vatandaş durumuna düşen Ebu Sufyan'a ve oğullarına gösterilen bu ilgi onları çok memnun etti. Ebu Sufyan, Taif muhasarasına da katıldı ve bu sırada bir gözünü kaybetti. Hücretin 9. yılında Necranlılarla yapılan anlaşmanın şahitleri arasında yer alan Ebu Sufyan radıyallahu anh şartsız teslim olan Cüreş şehrine vali tayin edildi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde ise Necran amirliği görevini üstlendi. Allah Resulü'nün vefatı sırasında Ebu Sufyan Mekke'de bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke yakınlarındaki Kudeyt'te bulunan Menat putunu yıkmakla görevlendirmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halife olmasına karşı çıkan Ebu Sufyan daha sonra ona biat etti. 70 yaşlarındayken Suriye'nin fethine gönderilen orduya katıldı. Yermük Savaşı'nda oğlu Yezid'in idaresinde askerleri cesaretlendirmek için gayret sarf eden Ebu Sufyan, Hicret'in 31. yılında Medine'de vefat etti. Allah Resulü'nün katipleri arasında yer aldığı ifade edilen Ebu Sufyan radıyallahu anh, Allah Resulü'nden bazı hadisler rivayet etmiştir. Heraklius'ta yaptığı konuşmayı rivayet eden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 gezların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün